744. konu, Muaviye'nin, kendisine itiraz eden birisi için, bu kişi beni ihya etti, demesi, Muaviye Kamaam gününde, doğrusu Cuma gününde, minbere çıkarak, mal bizim malımız, haraç bizim haracımızdır, kime istersek ona verir, istemediklerimize de vermeyiz, dedi, halktan hiç kimse de ona cevap vermedi, 2. Cuma'da yine aynı şeyleri söyledi ve fakat bu sefer de cemaattan hiçbir ses çıkmadı,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 Ancak 3. Cuma'da bu kişi kalkarak bana cevap verdi ve böylece de beni ihya etmiş oldu, Allah da kendisini ihya etsin.